Son sözü sorarlar ve çok ikram ederler asılacak adama. Kurban koyunda ikram ederler. Ne demek istiyor anlıyor musun? İkramlar çoğaldığı vakitte yağlanırsın. Arkadan bıçak gelir. Anlayana şöyle verir. ne demek istediğim